Seçmen Partisi Demokrasiyi tüm kural ve kurumlarıyla yaşatamayan, kutsal baş öğretmen odaklı bir siyasal sistemimiz var. Seçime gidecek milletvekili adaylarının ortak özelliği kaçınılmaz olarak kendi liderine aşkla, diğerlerine nefretle bağlanmak. Bir kez seçildikten sonra bu hastalıklı denkleme uymayanlar ya partilerinde pasifleştirilecek veya sistem dışına itilip marjinalleşecekler. Milletvekili olacakların biatlarını sunarken lideri övmeleri yetmiyor. Aynı zamanda itilip kakılmayı, sırasında fikir ve prensiplerinden tenkisat yapmayı daha en başta kabullenmeleri gerek. Particilik sadece bir davayı hayata geçirmek değil, aynı zamanda dava arkadaşlarıyla suç ortaklığı demek. İster iktidar, ister muhalefet milletvekili ol. Yargı, medya ve kamuoyu denetiminden mümkün mertebe kaçınmak, kendi yanlışının üstünü örtmek, başkalarınınkini ise açmak zorundasın. Sizin partinin hataları küçültülüp önemsizleştirilecek, rakiplerininki ise abartılacak ve mümkünse vatana ihanetle etiketlenecek. Kirliliğini bile bile... Bu sisteme girenlerin bir kısmı mali ya da entelektüel bazdaki bireysel güçlerini örgütlü hale çevirerek artırmak istiyorlar. Aralarında partinin ana davasına samimiyetle inananlar kadar rant imkanlarını kullanabilmek adına mış gibi yapanlar da var. Her iki grupta rollerini kutsal baş öğretmenin tarzında oynamak zorunda. Bu hiç de gelmiyor onlara. Çünkü harcadıkları her kuruşun karşılığını kat be kat almakla kalmayacak, kendi dar çevrelerinde küçük buddalar olarak itibar görecekler. Unutmayalım, güce ihtiyaç duyan güçlüğe yanaşır ve ondan çektiği yaşam enerjisiyle ayakta kalır. Tek başına hiçken bir şebekede konuşlandığında hem görünür kılar kendini hem de başkalarına günlerini gösterme imkanına kavuşur. Milletvekili sıfatını kazanmak isteyenlerin küçücük bir bölümü ise oyuna dahil olurlarsa sistemi iyi yönde dönüştürebileceklerini düşünen romantikler. Aynı ideallerle daha önce meclise girenlerin zamanla nasıl kuşatılıp yaratağa dönüştüğünü hatırladıklarında ama biz farklıyız diye özgüvenlerine veya üretilmiş mazeretlere sığınırlar. Çarkın dişlerini kendilerini kaptırmayanlar bile dönüş hızını... Veya yönünü değiştirmekte aciz kalırlar. Daha öncekilerde olduğu gibi 7 Haziran seçimlerinden sonra da milletin vekili sıfatıyla tahkim edilecekler arasında kişilikleri parti disiplinini kaldıramayan özgür ruhlarla banka hesaplarında partileri için saçacak çok paraları bulunmayan yoksulları göremeyeceğiz. 25. dönem meclis çatısında yine bağımsızların ağırlığından söz edilemeyecek. Peki bu kısır döngü nasıl kırılır? Alan razı, veren razı iken zor. Aslında sorumluluk seçilende değil, seçende. Seçmenler gerçeğin nasıl kurgulandığı konusunda şüpheci davranıp zihinlerini imajlar ve illüzyonlara karşı korurlarsa, oy verdikleri partiden istisnasız herkes için tam adalet isterlerse ve aldıkları yardımın kesilmesi pahasına yanlışların hesabını sorarlarsa belki umutlanabiliriz. Teklifin bir seçmen partisi kurulması Siyaseti ana çarkın dışında yapan, esas amacı seçmenleri bilinçlendirmek olan bir parti. Her konuda ama sadece sandık güvenliğinde değil. Bu konuda zaten var bazı reformlar. Ne yazık ki etkin değiller. Güç birliği yapıp ülke çapında partilerseler keşke. Sistemin tüm sakat yanlarını hem mevzuat hem de icra düzeyinde deşifre etseler, parti ayrımı yapmaksızın tüm hukuk ihlallerini ve şiddet dilini takip edip düzenli raporlar yayınlasalar, mitinglerde, açık oturumlarda tozu dumana katsalar… Saf ideallerini bir partinin hizmetine sokmamış, klasik anlamdaki siyasi tecrübeyle akılları kirlenmemiş, gönülleri pas tutmamış, tüm enerjilerini mücadele edilecek canavarı her yönüyle tanıyıp seçmenleri uyarmaya adayan, devrimin yıkıcılığına değil, evrimin yapıcılığına prim veren gençler hayal ediyorum. Bugünün kirli iktidarını reddeden ve yarının temiz siyasetine yatırım yapan gençler. İmkansız değil mi? Evet ama zaten imkansızı isteyenlere ihtiyacımız yok mu bizim?" diyor Nuri Akman Zaman Gazetesi'ndeki yazısında.